Eğer kız kardeş, çocuk bırakmaksızın ölürse, tek varis olan erkek kardeş, onun terîkesinin tamamını alır. İki kız kardeş kalırsa, onlar, erkek kardeşlerinin terîkesinin üçte ikisini alırlar. Eğer varisler erkek ve kız kardeşlerden oluşursa, erkek, kadın hissesinin iki mislini alır. Allah, şaşırmamanız için,